Yol Geçen. Hayati ve Kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar. Hazırlayıp sunanlar: Evrim Altu ve Rahmi Ödül. 9 Açık Radyo'da Yol Geçen programındasınız. Rahmi bu hafta da aramızda değil. Rahmi ile birlikte sunduğumuz Yol Geçen programında ama bu hafta başka bir konuğumuz var. Sevgili Emre Koyuncuoğlu. Emre Koyuncuoğlu ile kendisinin birkaç yıldır düzenlediği Sabancı Üniversitesi, Sakıp Sabancı Müzesi'nde düzenlediği müzede sahne projesini konuşacağız. Emre ile uzun yıllardır tanışıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ee, Emre'nin daha önce yaptığı projelerde e, bu müzede sahne projesinde farklı temalar işleniyordu. Önce onları bir işitelim. Bu proje nasıl dünyaya geldi ve hangi temalar dert edildi? Şimdi üçüncüsüne fokuslanmışken bir anda benim attığın üç sene öncesine. Heh. Şimdi bizim aslında müzeyle ilişkimiz ilk önce bir etkinlikle oldu. Kuzgun aslında kuşlar deniyor ama soyut bir... Heykelinin restoratördeki değil mi? Evet. evet. Restorasyondan sonra müze bir dönem sahnelemek sahnelmek sahnelmek <gülüyor> <gülüyor> e, istedi ben kendi gözümle şey yapayım e, ve heykel bir dönem oradaydı. O dönem e, Kuzgunacar etrafında bazı etkinlikler gerçekleşiyordu. Bunlardan bir tanesini de ben yaptım. E, sevgili Yasemin Nur. Ve e, Sibel ile birlikte üç sanatçı bir performans gerçekleştirdik. E, Birçok oyuncu arkadaşımla altı sonradan kadro genişledi. E, Punta Atmak, adı Punta Atmak'tı. Dört e, beş gece arka arkaya e, fıstıklı terasta sahneledik. Ve geri dönüşü çok iyi oldu, çok beğenildi. Müze tarafından da beğenildi. Ve müze e, bu on beşinci yıl e, etkinlikleri kapsamındaydı aynı zamanda. Bir sürü yenilik sanıyorum o dönem gerçekleşiyordu. Sakıp Sabancı Müzesi'nde. Müze denemek istedi. Acaba hani farklı alanlara da sahne sanatlarına açılabilir miyiz? Diğer sanatçıları işte çağırabilir miyiz? Böyle bir şeyin içinde birkaç tane özel proje yaptık. Onun öncesinde derken ilkini. Yani 2017'de konseptimiz o dönem İstanbul'du. ...Fonda İstanbul diyorduk zaten... Sahne, ...müzede sahne Fonda İstanbul... E, ...Fonda İstanbul dememizin nedeni... ...sahneyi kurduğumuz fıstıklı terasın... ...tamamen arkası... E, Emirgan tepelerinden... ...Boğaz'a bakıyor... ...yani bunu kaçıramazsın... Yani ...müthiş bir görüntü... ...ve öne koyduğun her oyun... ...sanki antik dönem oyunu gibi... E, ...doğayla ve mekanla... ...tamamen örtüşüyor... ...yani on, onun içinden konuşuyor oluyorsun... Böyle güçlü bir sahne olduğunu görünce gerçekten hani hem sanatçılar hem sanıyorum müze ve hem ben ve arkadaşlarım işte üçüncüyü tamamlıyoruz. Mekana özgü proje üretme gayeniz kaygınız ne seviyede? Çok önemli yani sanıyorum etkinliğin beş günlük etkinliğin üç ayaklı dersek. En, yani bir tane ayağını oluşturuyor Gerçekten orada iki şey çalışıyor İki dinamik çalışıyor aslında Bir tanesi sanatçıya böyle bir alan tanımak Özgün bir alanda Üretim alanı, alanı tanımak Çünkü e, ta, Davet ettiğimiz sanatçılar aslında e, Bir yandan da e, Yalnızca gösteride orada olmuyorlar Onun öncesinde isterlerse 10 gün isterlerse 5 gün artık o kendi zamanları oluyor e, Ya da daha fazla Prova'ya geliyorlar ve açık mekanda, bahçede özellikle bazıları içeride de oldu. Sergilerin olmadığı dönemde boş mekanlarda, iç mekanlarda da performanslar kurguladık. Daha doğrusu kurguladılar. Ama tema konseptinde Önce sanatçıyla konuşuyoruz. Yani böyle bir temamız var ya da konseptimiz var. Hani bunun üzerinden bu mekanda bir iş üretmek ister misin gibi. Ve e, olasılıklar üzerinden çalışıyorlar ve sanıyorum hem sanatçı için hem bizim için çok değerli oluyor. İlk kez bir araya gelen imzalar, isimler, e, ustalar, çıraklar böyle bir buluşma noktası olarak da tecrübe ettiğinizi varsayıyorum. Çünkü hem üçüncü yıl hem çok taze hem inanılmaz avantgard herhalde bir atmosfer var. E, i̇stersen cümleleri sen tamamla. Şimdi e, mesela benim çok değer verdiğim şeylerden biri farklı jenerasyonların neslin yani bu sahne sanatları demeyeceğim gösteri, sanat, gösteri sanatları diyeceğim e, gösteri sanatlar alanında hem farklı disiplinlerin e, bu ne demek işte çağdaş dans müzikli tiyatro e, metin okumaları atölyeler söyleşiler e, işte bileyim, sergiler şey sahne sergileri bir sahne tasarım sergileri. İşte e, teorik ve kurumsal yapıların kendi içlerinde politikalarını sanat politikalarını tartıştığı alanlar gibi çok geniş disiplin yani e, gösteri sanatları ilgilenen her türlü dinamiği bir araya getirmeye çalışıyoruz bir bir de bunu farklı nesilleri de bir araya getirerek yapmaya çalışıyoruz Çünkü bence bir kültür şeyi oluşumu ister istemez birbiriyle bağlandığı ve birbirinden beslendiği sürece sağlamlaşıyor e zaten mekanda müze yani korumaya yönelik bir alan birincisi ikincisi değer biçen değer koyan ve Madem değer, önerisi var hani o değeri bütüncül olarak ve farklı to renklerde olması tabii ki bir başka dinamik göz şeyin etkinliği e, projeyi e, jenerik bilgilerle tekrar anons edecek olursak 24-28 Temmuz arasında yani Çarşamba günü başlıyor Sakıp Sabancı Müzesi'nin Emirgan'da Sabancı Vakfı katkılığıyla başlattığı bir proje bu. Ve Emre Koyuncuoğlu sanat yönetmenliğini sürdürüyor ve her yıl belli bir tema üstünden gösteri sanatları alanındaki işlerden bir seçkiyi izliyoruz. 2009'da e, şiirselleşmiş beden olarak e, tariflenen bir tema ç çerçevesinde 2019. e, 2019'da e, çok sayıda imza geçmişten, gelecekten, e, bugünden buluşturulmuş durumda. Nazım Hikmet'ten, Şebnem İşi güzeli. Zeynep Oral'dan Mehmet Sander'e, Dikmen Gür'ünden Selim Can Yalçın'a pek çok imza bir arada emekleriyle, geride bıraktıklarıyla ve e, geleceğe bırakacaklarıyla diyebiliriz. Beş gün sürecek bu etkinlikte tiyatro, edebiyat, şiir, dans gibi, senin de dediğin gibi farklı alanlardan, söyleşi, tanıtım, panel ve mekanı özgün, eserler, metin tiyatroları ve pek çok e, detay, bir araya getirilmiş söz gelimi çarşamba akşamı açılış konuşmasını Üstad Dikmen Gürün yapacak e, ve kent ve sanat ya da kültürel kimlik dokusunun renk renk örülüşü konu, konulu bir sunumda bulunacak. Ardından yaşamaya dair Dostlar tiyatrosunu Gence Erkal malum o da bir üstadımız e, fıstıklı terasta yaşamaya dair diyecek kendisi boğaz manzarasına. Karşı diyelim. Ardından Perşembe günü bir atölye var. Absürdün şiirsel bedende ve beden olarak kentte varoluşu konulu. Bunun bir alt şeyi de başlığı da İstanbul'da Beket okunmaları. Bunun atölye yürütücüsü Serbil Yaltır. Uygulaması Selim Can Yalçın'a ait. Yine Taştan ve Emre Koyuncuoğlu'nun imzalarını taşıyor bu. Bunun yeri de Sicimoğlu yalısı. Bu benim ilgimi çekti doğrusu. İstanbul'da beketi nasıl okuyacağız? Nasıl okuyoruz? Ya zaten e, tamamen o atölyenin <gülüyor> sorusu bu. E, şimdi e, şöyle beket e, yani sahnelenirken hep bir tartışma yaratır. Çünkü mümkün olmayan bir metni mümkün kılmaya çalışıyorsun, olası e, algıya e, çekmeye çalıştın ya da tam tersi tamamen Boşluğa bıraktın. Tiyatronun filozofu dur Beket. Evet, evet. Ve e, yani dendiği zaman e, aslında daraltıyoruz Beketi gibi düşünüyorum. E, çünkü ondan sonra farklı abzürtler var. Pinter absürtü var işte ne bileyim ben Yonisk absürtü var. Beket e, o bahsettiği boşlukta o şiiri yaratma aslında yani düş, yeniden yeniden gözden geçirilmesi özellikle mesleki anlamda. ...oyuncuların, yönetmenlerin falan yeniden bakıp aslında çok ilham alacağı bir dediğin gibi felsefeci aynı zamanda. Bedenle felsefe yapıyor belki de. Aynen yani absürdün şiirsel bedende dediğimizde zaten hani bedende nasıl tanımlıyorsunuz o diyaloğu ya da metni... Ee, ...ve o metin o bedenden çıktığında nerede tanımlanıyor gibi... ...yani bir sürü sorusu var gerçekten... Ee, ...atölye yürütücüsü Selvin'den bahsetmek istiyorum... ...Selvin Yaltır gerçekten e, doktorasını, Boğaziçi Üniversitesi'nin doktorasını... E, ...Beket üzerine verdi... E, ...ve benim yani gördüğüm kadarıyla, hani bildiğim kadarıyla daha doğrusu... ...son beş yıldır sürekli Beket çalışmaları üzerine... ...konsantre olmuş bir akademisyen... ...ama sahneyle de çok ilgisi var... ...o ee, zaman ben burada bir espri yapmadan duramayacağım... Bizi fazla bekletmeden o tezi bir şekilde online'a koyarsa biz de e, okuyabilirsek çok sevinirim. Gerçekten merak ettim. Ya duyarsa çok mutlu olur herhalde. Yani duyacak <gülüyor> Çok önemli olan. biliyorsun akademiyada çok önemli emekler veriliyor ve tezler genellikle paylaşılmaz. Dolayısıyla. Yok bunu paylaşmayı çok istiyor. Hatta hmm. uygulama üzerinden de çalışmak istiyor. Bu atölye fikri ondan geldi. Ha, süper. Ee, ve zaten sürekli söylüyordu yani ben böyle bir çalışma yapmak istiyorum oyuncularla beraber konuşmak istiyorum yani bir panel ya da bir beket anlatmak değil birlikte anlatmak böyle bir şeyi nasıl yaparız diye bence bu bizim seçtiğimiz konsept altında çok uy uyuyor gibi geldi ve dedim ki hani Selvin yapmak ister misin ve çok sevgili iki oyuncu arkadaşımı davet ettik. Onlar da seve ve katıldılar. Selim Can Yalçın ve taştan İkisi de yani çok genç olmalarına rağmen çok şu anda bile yani bir sürü başarılı işe imza atmış. iki çok iyi oyuncu. Ee... Ya bir tür bu atölye canlı yayında bizim hem bir projenin kozasına hem de işte kelebeğe dönüşmesine tanık olduğumuz bir duruma mı karşılık geliyor? Yani bir şeyi tartışıyorsunuz bir şey müzakere ediyorsunuz bir konuyu ve onu bir ım, ım, temsile dönüştürüyor ve o sıradaki izleyiciler, katılımcılarla da ne derler canlı canlı <gülüyor> paylaşıyorsunuz. Aynen. Yani uygulamayı deniyoruz. Hı. Çünkü sanıyorum yani atölye çalışmalarında yalnızca konuşmak ya da dramaturji yapısın değil... ...oyuncu üstünden de konuşmak çok değerli. Hatta hatta şöyle bir şeye daha soyunduk. Yani bir yarım saat ara verip yani atölye sonunda çıkan şeyi de performatif olarak o anda göstermek gibi seyirciye de açacağız. Yalnızca katılımcılara, atölye katılımcıları değil ondan sonra da seyirciye açıp... ...bir de seyircinin gözünden bakma yani atölyeyi tamamen o tarafa açıyoruz hepsine katman katman bakmak için olabildiğince. Çok iyi. Efendim e, Sabancı Vakfı katkılarıyla Sabancı Müzesi'nde çarşamba akşamı başlayacak olan müzede sahne programı şiirselleşmiş beden başlıklı bir program ve e, yine programa baktığımızda perşembe akşamı da yine bir bir e, Proje, Yüzyıl'ın Evi doğru mu? Evet, evet. E, Edinburgh'a davet edildi bir yandan. Hı -hı. Tam Edinburgh'a gitmeden iki gün önce biz de Fıstıklı Taras'ta oynayacak Galata Perform, Yeşim Özsoy. Ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. E, Abidin Dino'nun sahne eskizlerini de sahneliyor. Yani orada yer, yerleştirmiş olarak sunuyor olacağız. Ve aynı zamanda da Zeynep Oral e, okuma yapacak kendi kitabından e, Abidin Dino bölümünü o güzel insanlar kitabından yani sahne tasarımı da tabi bir yandan hani kapsayan bir şey olsun çok değerli ve bu Gertrud Stein bu çok ilginç bir tasarım aslında sahne tasarımı hiç sahnelenmemiş Gertrud Stein'in Paris döneminde yazdığı bir libretto opera ve Türkçe çevrilmemiş onun için İngilizce kendi orijinal ismini söyleyeceğim Faustus lights the light diye bir e, metin, 15 sayfalık bir metin e, ve bir dönem e, abidin din öyle Gertushstein hani bunu yapalım demişler ve abidin din ö tasarımlarını yapmış e, ama sonra gerçekleşmemiş hayatın kendi akışı içinde zor olmuş herhalde. Bizim çok sık dillendirdiğimiz bir e, kaygıdır işte disiplinler arası olamıyoruz ya da artık işte bir edebiyatçıyla bir e, e, ressam bir araya gelemiyor veya bir dansçıyla efendim bir edebiyatçı. E, ama gerçekten Emirgan'da siz böyle bir e, hazne üretmiş gibisiniz böyle bir davet üzerine çok güzel tutmuş bir maya diyebiliriz buna. Hı. 27 Temmuz Cumartesi akşamı da müzede sahne projesinde bir dans çalışması var. Uva Kuva ya da Gelecekten Doğalar Aslı Bostancı. Evet. Bahçede yapılacak bu. E, bu bana biraz bayağı mistik gözüktü. Evet. Zaten o, o alanlarda çok çalışmayı seven bir çağdaş dansçı arkadaşımız Aslı Bostancı. Hem sesini kullanıyor. Yani e, bence Aslı'nın yani şimdi tabii şey yapmak istemem kimseyi ama bir başka özelliği de sesine çok, sesiyle dans etmesi aynı zamanda. Ve kendine ait de bir dans stili ve hayata bakışı var. Bunların hepsini yansıttığı bir mekan buldu kendine bahçede. Ve şu anda halen provası. Ben buraya gelirken prova yapıyordu. Bu süreç nasıl işliyor? Bu projeler... E... Seni mi buluyor? Sen mi bu projeleri buluyorsun? Bunca yıldır zaten bu işin içinde biri olarak, bir profesyonel olarak bu projeyi bir bir create neredesi bir küratörlük bu bir bakıma. Nasıl bu trafiği sağlıyorsun? Zaten biliyorsun, içindeyim, Hı -hı. çalışıyorum, kendim de çalışıyorum, yönetmenlik yapıyorum. Bir o alandan tanıklığım çok, yani içeriden tanıyorum. Bir tabii ki seyirciyim. Yani seyirci yıllardır tiyatro seyircisiyim. Ee, çok fark, yani biraz da farklı mekanlarda çalışmışlık özelliğimi de katıyorum işin içine. Yani yalnızca tiyatroda kalmadım. Tiyatro dışındaki alanlarda çok çalıştım. Farklı disiplinlerle ortak çok işler yaptım. O yüzden kanallar birbirini bağlıyor yani. Ee, Yayından önce de konuşuyorduk. Ee, bu projenin e, farklı mekanlara da transferi İmkanı yok mu sence? Ee, var tabii. Ee, yani sonuçta... İşte mesela aklıma temi... Mardin geliyor. Ya, değil mi? Mardin'e götürülse mesela. Böyle bir fikir müze, yani Sakıp Sabancı Müzesi düşündü zaten. Yani bu, bu, bu etkinlik için değil ama kışın yaptığımız Rus avantgardı ile ilgili bir, bir ara böyle bir konu gelmişti. Yani düşünüyorlar tabii ki tahmin ediyorum ki... Um, bu projelerin, burada sahnelenen projelerin e, arşivi tutulup yurt dışına nasıl servis ediliyor? Nasıl hafızası bu işin? E, müzenin sanal bir şeyi var zaten. Arşiv ve sanal müze olarak tanımladığı yeri var. Aynı zamanda da biz şeye çok dikkat ediyoruz. Yani biz derken müze adına da Hı -hı. konuşuyorum Hı -hı. burada. E, yani yeni yapılan e, mekana dair orijinal orada üretilmiş Hani başka bir yerde olamayacak olan bir şeyi saklamayı ve kayıt altına alınıyor bütün görüntüleri. Fotoğraf da çekiliyor mu? Ee, evet hem fotoğraf hem video. Son derece fotojenik projeler çünkü bir yandan evet. ya da değil mi? Siyah evet. beyaz fotoğrafı falan akşamı ya da ne bileyim düşününce bir yandan da ona da dikkat etmek gerektiğini düşündüm. Evet çekiliyor. Hatta yani... şey denediniz mi mesela herhangi bir projeyi sadece canlı yayına almayı. ...canlı yayına aslında e, düşünebiliriz ama gelecek yıl. <gülüyor> İlginç olur değil mi? Çok, Radyo çok. Radyo ya da televizyonda canlı yayınlanması. Çok güzel olur. Daha önce böyle bir gösteri yapmıştım ben. Yani canlı yayınlanan bir festivalde O da ilk İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği bir tiyatro festivalinde yapmıştım. Çok acayip oluyor. Üç bin, dört bin, bin seyirciye bir anda şey yapıyorsun, karşılaşıyorsun. Belki müze bunu kendi web imkanlarıyla yapar. Hani Olabilir, bilmiyorum. Skype şimdi ya onları yani hepsi konuşulması ve tek evet. tek planlanması buradan, gereken e, biz şey. Biz buradan duyurmuş olalım. Yapılmayacak <gülüyor> işler değil doğrusu. Ee, tabii ki sevgili Oğuz Atay. Ama bir şey söylemek tabii. istiyorum. Oğuz Ataya gelmeden şimdi e, aslında yaptığımız şey biraz e, insanüstü gibi bir yere gelebiliyor. Hmm. Çünkü şimdi müze. ...konseptinin üstüne... ...çok üstüne başka bir şey koyuyorsun. Hı. Ve aslında çalışanlara bayağı bir yük biniyor bir anda hı. Çünkü hani sergi alanı... ...müze, ya konseptine... ...işte bir tek müzede sahne yok. Sinemada yapıyorlar. Daha başka bir sürü... ...etkinlikleri var. Yani... ...alan çok genişliyor. Alan o yüzden adım adım genişliyor... ...aslında. Genişlisi daha iyi oluyor. Evet, Oğuz Atay dedin... Hı hı. Biraz onu konuşalım mı? Evet Oğuz Atay. Yani bu oyun e... şeyin e... dakika. Seyyar. Seyyar sahnenin evet. zaten oynadığı ve yani yıllardır oynadığı bir oyun. E, Erdem e, Şen Ocak müthiş bir oyunculuk yani orada sunuyor. iki saat boyunca tek kişi olarak e, neredeyse bütün romanı e, sahneliyor diyebilirim şimdi onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim yani ben o oyunu yıllar önce seyrettiğimde çok çok etkilenmiştim ama özellikle şiir, şiirselleşmiş beden konseptinde bir ikincisi de fıstıklı terasta arkada İstanbul İstanbul'da o salıncakların iki tane salıncak kuruyor dekor olarak o boşlukta sallanıyor olmaları çok acayip işleyecek ve çok başka bir şey getirecek diye düşündüm Erdem'le konuştuk ve çok kolay değil yani o boşluğa, <gülüyor> o sığınacakları asmak. Ee, bir şekilde ya, ya gerçekleşecek yani. Çok mutluyum o anlamda. Evet, ıstıklı teras, ağaçlar demişken bir başka yeşilliğe ve bir başka nefese e, kulak verelim istersen. E, sanırım bir e, ustamızın e, şiiri.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 Suyun şarku vuruyor bize, çınara bana bir de kediye, su başında durmuşuz. Çınar ben kedi bir de güneş, suda suretimiz çıkıyor. Çınarın benim kedinin bir de güneşin, suyun şarku vuruyor bize, çınara bana kediye bir de güneşe, su başında durmuşuz. Çınar ben kedi güneş bir de ömrümüz, suda suretimiz çıkıyor. Çınarın benim kedinin güneşin bir de ömrümüzün, suyun şarku vuruyor bize, çınara bana kediye güneşe bir de ömrümüze.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 Şav bize. Çınara, bana, kediye, güneşe, bir de ömrümüze. 7 Mart 958 Raşıl. 94.9 Açık Radyo Yol Geçen programındayız. Sevgili Emre Koyuncuoğlu ile Müzede Sahne Projesi'ni konuşuyoruz. Ama bu arada bir de konuğumuz daha oldu. Sevgili Üstat Nazım Hikmet masalların masalını bize seslendirdi. Ve biz de onu dinlerken bir ara... Birbirimize emeyle baktık fısıldaştık ve dedik ki aslında bir şiir okumak bile aslında performansın değil mi nefesli biçimi hali şiirselleşmiş zaten beden programımız. Biraz daha yoğunlaşım bence bu işe çünkü e, bu, bu konu çok kıymetli edebiyattaki performans değil mi mesela? Evet. Biraz bunu konuşalım mı Emre? Şimdi mesela zaten o şiirde de yani bir yandan masaları nasıl diyor ama bir yandan en gerçek şeyi söylüyor. Ee, tabii benim yorumum şimdi biraz şey kalabilir ama benim bakış açımdan yani şu andaki işle ilgili bağlayacağım. Ee, anın gerçekliğinden bahsediyor. Yani hepimiz bir yandan kaybolacağız ama şu anda yani çok şükür yaşıyoruz diyor. O anın farklı, yani farkındalığının değeri üzerine bir şiir. Tam da sahne sanatlarıyla ilgili e, ve performanslarla ilgili yapacağımız seyirciyle buluştuğun andaki en değerli şey... Ee, o anın paylaşımdaki gücü evet. ve gerçekliği ve bu çok değerli geri, geri dönüşsüzlüğün değeri belki değil mi? Evet Vurguladığı yaşamdaki geri dönüşsüzlüğün değeri e, Hep ilgimi çekmiştir zaten bir oyuna gideriz yani bir filmi iki kere izleriz ama bir oyuna ikinci kez gider miyiz gitmez miyiz değil mi? senin herhalde yıllardır sordum <gülüyor> belki de bir sorudur Aynı oyunu ikinci kez izleyince kim bilir neler değişiyordur? Senin gözünden değil mi? Deneyiminden neler görüyorsundur? Yani ben e, kendi oyunlarım hepsi hmm. yani hmm. 20-30 bir, bir sürü seyrediyorsun. E, hep değişik bir şey görüyorsun. Hep değişik bir şey görüyorsun. Hep aynı şeyi göremiyorsun maalesef. E, ve ne güzel. İnanılmaz ilişkiler değil mi? Oyuncunun o anki e, haleti ruhiyesi veya tekste yoğunlaşılan belli bir bölüm. Veya ne bileyim ülke gündeminde mesela bir şey olur o sırada oyunun belli bir bölümü daha dokunaklı hale gelir. Aynen. Aynı zamanda seyircinin de ruh hali. Yani sen her gün değişiyorsun. Oyuncu her gün değişiyor. Dünya her gün değişiyor ve her gün bir şeyle karşılaştığında başka bir şey olarak bakıyorsun. Bunu görmek ve tanıklık zaten. Benim için yani zaten tiyatro yapmanın temel ya yani o sanata hayran olmanın temel nedeni. Peki tiyatro sanatı ...niçin bu kadar ilgi görüyor olabilir... ...biliyorum çok klişe bir soru ama... ...yabancılaşmanın toplumda... ...kentte 21. yüzyılda... ...yabancılaşmanın, eli hepimizin elindeki... ...cep telefonlarının veya ekran... ...toplumu haline gelmemizin... ...daha da artan bir etkisi var mı bunda? Canlı olmak, o anda olmak... ...bir şeyleri paylaşmak, bölüşmek... ...tanık olmak. Kesinlikle. Yani... ...bir araya geliyorsun, bir araya gelme... ...bir niyetten bir araya geliyorsun... ...ve ortak bir şey... Bir, ...bir fikir ya da bir düşünce... ...ya da bir duygu adına birlikte... ...bir, bir, bir deneyim yaşıyoruz. Bu çok değerli. Ee, özellikle dediğin gibi... ...böyle bir toplum gerçeğinde. Süreler ne kadar etkili? Proje sürelerinde neyi gözetiyorsunuz? Ee, performans sürelerinde... ...etkinlik sürelerinde? Ee, şimdi... ...yani tabii ki... ...sanatçının kendi zamanı... ...bizim için önemli. Yani ben bu kadar şunu istiyorum demesi... ...önemli ama aynı zamanda da mesela şöyle kriterler de oluyor... ...eğer ayakta seyredilen bir şeyse ister istemez hani oradaki insanların ortalamasının katlanabileceği bir zaman önerisi çıkıyor ortaya... ...bunu zaten sanatçı da kolluyor yani dikkati dağılan bir seyirci istemez... ...ya da ne bileyim oturulan bir yerse hani saat zaman o da da önemli... Yani güneş nerede, ne kadar karanlık mı, e, gürültü ses çünkü dış mekan. Bunlar dış mekanda çok etkiliyor işleri. Ee, sahneye aldığımız oyunlar da yani fıstıklı tarafa kurduğumuz sahnedeki oyunlar zaten fix bildiğimiz saatin önden yani bildiğimiz oyunlar. Peki izleyiciyi Dost doğru oyunun içine emen, çeken, e, vantuzlayan e, var mı projeler? Geçmişe de baktığımızda bu müzede sahne projesinin belleğine veya bu yılki programına baktığımızda izleyiciyi de bu tırnak içinde oyuna davet eden e, projeler veya özel fikirler var mı? Var. Mesela e, iki şey örnek verebilirim. Bir tanesi bir parti yapıyoruz. Çocuk Partisi. Bu Emirgen çevresinde e, şu anda çalıştık. Halen de çalışıyoruz. Çevresindeki ee, çocukları e, bir tür e, mekana hani eğlenmek için gibi çekip, onların istekleri, dengeleri, ihtiyaçları üzerinden böyle ufak bir çalışma yapıp aslında parti diye, e, belki daha sonraki çalışmaları, çevreyle olan çalışmaları destekleyecek bir başlangıç mesela. İkincisi da e, dans, da e, dansın performansı. ...pazar günü olacak. O mesela... E, ...Sakıp Sabancı... E, ...Sabancı Üniversitesi... E, ...tiyatro kulübüyle... ...birlikte çalışıyor. E, ve... ...kendi tabii ki ekibiyle. Mesela o da seyirciyi bütün... ...mekanda e, davet eden... ...dönüşen, farklılaştıran ...bir yolculuğa çıkaracak. O da yaptığımız... Yani ...etkinliklerimizin bazıları. Evet. Bu bütün projeleri üst üste koyduktan sonra geleceğe net sevk ediyor her yıl. Yani şimdi üçüncüsü sanırım değil mi? Bu, evet. Bu evet. Şimdiden kafanda gelecek yıla dair umutlar, beklentiler. Çünkü bir şekilde de katılaşmış bir program var karşımızda. Profesyonel bir şekilde bunu tecrübe edece edeceksiniz ve icra edeceksiniz. Ama eminim şimdiden senin kalbin hani gelecek yıl için atmaya başlamıştır. Neler olup bitiyor? Gelecek yıla kafanda neler sevk etti mesela bu manzara, bir araya getirdiğim bu insanlar, bu metinler, bu disiplinler. İlgi sanat sanatçı çevresinden bahsediyorum yani sahne sanattan ilgi çoğalıyor ee, ve proje kendiliğinden geliyor. Şimdiye kadar biz mesela biz istiyorduk hani bazı sanatçılardan acaba e, böyle bir çalışmaya ne dersin gibi. Ee, şimdi kendi yani dosyalar gelmeye başladı çalış, yani daha yayıldı ve istek kendiliğinden kendi kendine dönüşmeye başladı. Bir onu söylemek isterim. Bir de um, her yıl bir şeyi genişliyor, biraz daha genişliyor ve kurumsallaşıyor tabii, oturuyor. Ee, yine ironi yapacak olursak sahnede müze dense çağrışır kafanda? Sahnede müze Birazcık, gerçi din Dino ile bura biraz bulaştık ama. Evet. Ee, ee, sahnede müze Şimdi sahne hep yaşayan bir şey ya. Biraz çelişti. Hı, müze <gülüyor> hep bazı şeylerin muhafaza edildiği. Evet. Yani eğer öyle hani hareketin kendisi ve dinamiğin kendisi... Um, müzeleşir ya. mi bilmiyorum. Yani mesela işte eğer mesele fiziksel olarak statiklikse, e, duranlıksa performans bunun da üstesinden gelebilir. Gelir. De. Yani öyle performanslar yani öyle, var. Değil mi? Minimal tiyatroda değil var. mi? Absürt tiyatroda. Ki ona örnekler yaptık. Yani daha önceki şey, geçen seneki etkinlikte. Neredeyse evet. protestoya yaklaşan, eyleme, action'a, değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Sanat Ama bu mi? müze değil. Bu müze değil. Yani bu, bu kendi içindeki dinamiği sıkıştırmak bu. Hı, evet evet. Yani hani potansiyel. Evet. Evet, bedeni zorlamak. Evet. Hı. Ama yani müzeleşme yani sahne sanatları için müze çok karışık bir şey. Çünkü, Zaten... çünkü beden müzeleşirse heykelleşiyor mu mesela? Bir sesli soru sorayım. Hani böyle sesli düşüneyim. Şimdi heykel sanatı da. İçinde hey, bir hey, hareket barındıya hey, bilemiyorum hey, bana bunu hey, sorma. Dondurulmuş bir şey <gülüyor> değil mi durum evet. ama bir yandan da bir, bir, bir e, e, te, ne dramatürcisi var değil mi heykelin? Kesinlikle yani, yani arşivleniyor tabii evet. yani arşivlenecek. Mesela bir bir işimizden bahsedeyim yine pazar günü olacak Mehmet Sander'in ee, mesela o otobiyografik bir anlatı dedik. Mehmet Sander Türk dansını çok etkilemiş hatta dünya dansını etkilemiş bir sanatçımız koreografımız kendisi zaten kendi hayatını anlatırken sanatını anlatacak mesela bu bir tür hem yaşaya, yaşayan bir tarafı olacak çünkü performatif bir şekilde anlatıyor. Ama aynı zamanda da bir arşiv tanıtımı içinden anlatacak. Yani arşivi yeniden yeniden dillendirecek. Yine performansa sokacak. Mesela böyle bir iş de benim için çok değerli. Yani bu da kendisi. Farklı yerlerde yaptığını gördüm Mehmet Sander'in. Yani bu otobiyografik anlatıyı farklı mekanlarda yapıyordu. İzlediğimde şeyi hissettim. Yani bu yeniden ve yeniden performatifleştiriyor. Bir um, kendi otobiyografik hikayesini. Ee, mesela onu da pazar günü kendisinden seyredeceğiz, izleyeceğiz. Ha, ve dinleyeceğiz tabii. Yanlış hatırlamıyorsam amfiteatrolarda, antik tiyatrolarda ya da e, çok sayıda opera, bale, işte gösteri sanatları, konser e, tecrübemiz var. Yani Türkiye Cumhuriyeti sınırlarını düşünüyorum da hani Güney'de, evet. Akdeniz'de filan. Bu projeyi de yine e, o tür antik mekanlara e, taşımak veya... ...veya coğrafi... Dü, yani ...düpedüz coğrafi yerler... ...atıyorum işte Kapadokya'ya... ...ya da ne bileyim bir Karadeniz'e... ...çevre kaygılı bir programla hani... ...bu tür böyle değil mi evrimsel durumlar... E, ...aklına geliyor mu? Ya geliyor hatta sen hatırlıyorsun yani... ...bizim tanışıklığımız... Evet, ...Diyarbakır'da yine dışarıda... Evet. E, bir ...mekanda yaptığımız işle birlikte... E, ...yine bir çalışma yapmıştık senle. 2002 miydi? 2002. 2002 gibi bir şeydi. Yaşımızı belli Neyse. Sonra Sinopal'e var biliyorsun. Evet, Yine Sinopal. orada çalıştık hapishane. Yani tarihi hapishane için tabii. Yani böyle bu tür çalışmaları yapan ve yapılacak olan çok işler olacaktır. Ama çevre konusu dediğin gibi çok alta çizilmesi gereken ve çok iş çıkacak bir yer. Bir Hı. konu. E, oyunculuk ve e, e, sahne için Dekor, hani olma hali, meselesi üstüne ne kadar kafa yoruyorsun. Yani dekor metnin ne kadarını sence kaplar? Öyle bir soru sorayım. Dekor. Yani bütün tecrübelerine yönelik bir soru. Dekor sana ne ifade ediyor, ne kadar kıymetli bir şey. Çünkü müzede sahneye baktığımızda yaşayan bir dekordan söz ettiğimizi düşünebiliriz herhalde değil mi? Ne dersin? Yani yani dekor mi? biraz dekoru yani biraz işin senir kendisi... ya hep ya işte dekor falan. Hayır tam Hı. tersi e, organik bir bağ içindedir zaten oyuncuyla sürekli. Ve oradan bir dinamik sağlanır. Yani onu dikkate almayan oyuncu veya o yönetmen düşünemiyorum. E, yaşayan bir dekor tabii çok zor bir şey. E, çünkü değişen bir veri var. Sen değişiyorsun o veriyle birlikte yeniden tanımlaman gerekiyor sürekli oyunu da. Aynı, çok performatifleşiyor Onun için dış mekandaki canlı dekor dediğimiz şey Yani oyun ne olursa olsun pe oyun performansa döner Çünkü o dinamiğin farkındalığıyla yeniden oyunu orada yaşatıyorsun seyirciye e, Dekor e, kostüm aksesuar e, Herhangi bir dışarıdan gelen ses bile Mesela diyelim ki e, ki bu çok oluyor Fıstık terastaki oyunlarda arkadan bazen tekneler geçiyor. Mesela onu reddedemezsin. Orada bir gerçek var. Ee, onu alman lazım. Yani minimal alırsın. Aa, tamamen ona konuşursun. O başka. O oyunun özelliğiyle ilgili tabii. Yani nasıl bir oyun olduğu ile ilgili. Bu projenin ömrü boyunca 3 yıldır yapılıyor. Hiç yağmur yağdı mı? Hmm, yağdı. Hmm. Ne yaptınız? Ee, şöyle... Çarşamba günde yağacak diye böyle bir şeyim var. Hı hı. Ne derler korkumuz var ama e, genelde kapatıyoruz. Çok zor bir iş bu teknik olarak. Kapatıyoruz bir sürü muşambayla e, teknik aletleri. Hı hı. Ondan sonra şey yapıyoruz e, ve şansımıza hani oyuna başlarken falan toparlanıyor genelde. İnşallah yine öyle olur. <gülüyor> Peki. Bir son bahset etmek istediğim Nazan Kesal var. Diğerlerinden bahsettik. Hı hı. Onlardan bahsetmeden geçemeyeceğim. Bir de Pelin, Pelin Batu var. Hı hı. Pelin Batu da Ger Gertrude üzerine tık. bir konuşma yapacak yine bu sergi kapsamında. Yani program dolu gerçekten <gülüyor> Evet bizde Programa biraz daha dikkatli bakarken Bir konuğumuz daha olacak Onu da yayına alalım Kendisi Mikrofonlarımızda tabi ki Arşivden gelen sesiyle Sevgili David Bowie değil mi? Evet Kahramanlar mıydı? Heroes demiştim ama bilmiyorum Hangisi o? Diamond Dogs dolu Evet <gülüyor> It's one day. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Yol Geçen Programı'nda sevgili Emre ile beraberiz. Kendisinin Müzete Sahne Projesi'nin 3. Yıl şerefine bu programı büyüteç altına aldık. Programa baktığımızda yapımların çeşitliliği olduğu kadar bu yapımlara refakat eden konukların uzmanlığı ve disiplinler arasılığı da özellikle altı çizilmesi gereken hususlar olarak dikkatimizi çekmiyor değil. E, bu açıdan e, tabii ki tekrar tekrar teşekkür etmemiz gereken bir yapı e, Sakıp Sabancı Vakfı doğru, Sabancı Vakfı değil mi? Sabancı, Sabancı mi? Vakfı e, onun adını anmakta çok büyük fayda görüyoruz ve yayında da daha önce konuştuğumuz bir mesele vardı. E, yapımların e, transfer edilebilirliği, taşınabilirliği, üreyebilirliği, dağılabilirliği bizim için e, özellikle Gösteri sanatları ve pek çok sanat için çok kıymetli bir şey. Hem bu demokrasinin hem ifade özgürlüğünün hem eşitliğin gereği sanat açısından. Çünkü bunu belli semtlere, belli sınıflara, belli yerlere tıkadığımızda bu iş son derece içe dönük oluyor. Buna da hiç gerek yok. Çünkü İstanbul üzerine baktığımızda zaten Emre bunu çok daha iyi gözlemliyordur. O kadar çok yeni sahne ve o kadar taze yetenek hem sahne önünde hem arkasında var ki bence hiç kötümser olmaya gerek yok. Emre ne dersin? Aynı fikirdeyim. Zor dönemler geçirdi ama gösteri sanatlarındaki sanatçılar. Geçirmeye de devam ediyorlar. Hani Bitten bir şey yok. Ama bu mesela işte yaratıcı zeka diyeyim, yaratıcı kafa bir şekilde o başka yerden başka bir şekilde bir öneri getiriyor. Ve bu öneriler yani zor oluyor ama bu öneriler de tabii yavaş yavaş bir dinamik üretebiliyor. Bunlardan bir tanesi gerçekten dağılma ve çoğalma oldu. İstanbul'a tam dağılmış gibi söyleyemem ama eskisine göre çok daha İstanbul'da merkezler açılmış diyebilirim. Yani daha fazla merkezimiz olduğunu da söyleyebilirim. Popüler, popüler bir soru olacak. Özür diliyorum bunun için senden ve dinleyicilerden ama Gezi sahne ve gösteri sanatlarını nasıl etkilemiş olabilir? Gezi bir kere dışarıda olmayı çok güçlendirdi diye düşünüyorum. Ve şöyle de bir zenginliği olduğunu ee, sanatçıların kendilerine e, toplum içinde alan, rahat alan da kendilerini yeniden dillendirme ve kendi dilleriyle e, iş üretmeye e, daha rahat ve e, yan yana olabildi. Yani yan yana sanatçıyla izleyicisi çok yan yanalık e, söz konusu olduğunu düşünüyorum. Çok motive edici bir şey bu. Evet. E, bu açıdan bir kolektifin, bir kooperatifin ya da bir derneğin varlığını da duyumsadığınız herhalde olmuştur veya oluyordur. Bu konuda bir örgütlülük derdiniz, e, yasal haklar, copyright işte değil mi telif hakları, e, örgütlülük... Yani Tabii oyunculuk için. sendikası var. Şimdi e, biliyor, biliyorsun belki tiyatro kooperatifi Hı. kuruldu. Bunlar tabii ki hani çok öncü hareketler sanatçılar arasında ama aynı zamanda da ne kadar zorlandığını da gösteriyor. Yani o kadar ihtiyaç hissediliyor ki gerçekten bu bir araya gelmeler gerçekleşiyor. Yani tabii ki hani sanatçının bakış açısı ister istemezsen yani daha olumluya, daha... Ha, olacak gibi bakıyoruz ama yani zorluklar bitmiyor. Bence e, burada e, kentin kendisinin de yani kent politikasının, kültür sanat politikasının da e, değişimleri gözeterek yeniden tanımlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İstanbul megapol ve e, İstanbul gibi megapolde gerçekten üretim inanılmaz. ve Bu üretimi öne çıkarmak, desteklemek. Bunlar düşünmesi gereken politikalar. Çünkü artık bir değil, iki değil, neredeyse beş ila on yıllık kültür politikalarının yapılmasını gerektirecek bir şantiye e, haline geldi İstanbul. Aynı anda birden fazla müzenin e, veya sahnenin inşasına tanık olduğumuz günlerden geçiyoruz. Evet. Sonra İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinin de verdiği olumlu atmosferi de burada anons edecek olursak tekrar. Büyükşehir Belediyesi'nin kültür politikası der demez zaten insanın yüzünde böyle bir tebessüm yani oluşuyor hem iyi hem kötü anlamda. Çünkü bu ileriye dönük olması gereken bir şey. Evet yayınımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. 94.9 Açık Radyo yol geçen programındayız. Sevgili Rahmi Ödül bu haftada aramızda değil eğer duyuyorsa ona merhaba. E, Emre Koyuncuoğlu müzede sahne projesi e, ekseninde şiirselleşmiş beden projesini 24 ve 28 Temmuz arasında 5 günlüğüne sanatçı dostlarıyla, üstadlarıyla birlikte hazırladığı sunacak e, çarşamba akşamı başlıyor. Biletleri de e, edinebiliyor. Sabancı Müzesi'nde e, bu proje gerçekleşiyor. Biletler Sabancı Müzesi'nin web sitesinden alınabiliyor. Yani Sabancı Müzesi'nin web sitesine girdiğimizde de alınabiliyor. Bu arada Açık Radyo dinleyicilerine de bir anons yapma ihtiyacımız doğdu. Radyo saat 16.20 itibariyle kesinlikle teknik bir neden ötürü, bir nedenden ötürü bir süre sessiz kalacak. Bu konuda dinleyicilerimizden ee, özür diliyoruz ve sanırım e, telerse kapılmalarına da gerek yok. E, çünkü tamamıyla teknik bir neden olarak bize bu bilinmiş, e, bilgi verilmiş durumda. Vericide bir işlem yapılacak. Dolayısıyla biz de yayınımızı bu hafta 10 dakika erken kapatmak durumundayız. 20 geçe açık radyo birazcık kendini sessize alacak diyelim. Lütfen dinleyicilerimiz yeterince e, soğukkanlı olurlarsa seviniriz. <gülüyor> Öyle değil şeyi kapatırken e, yayını kapatırken emre koycu olduğuna bir kere daha teşekkür ediyorum e, son bir soru tam böyle kapatmadan önce e, sahnenin hangi tarafı daha zevkli Rejisör olarak soruyorum yani ya da izleyici olarak e, yaratıcı tarafı Peki, Peki yaratıcı günler diliyoruz hepinize hepinize iyi günler radyomuz hep açık olsun Yol Geçen Hayati ve kitabi patikaların kesiştiği yol ağızlarında ayaküstü konuşmalar Hazırlayıp sunanlar Evrim Altu ve Rahmi Ödül